Mü'minun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mü'minler kurtuluşa ermiş, umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını Allah'tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve ile erkanla kılarlar. Onlar dünya ve ahiretlerine faydası dokunmayan her türlü şeyden yüz çevirirler. Onlar nail oldukları her türlü nimetin zekatını aksatmadan verirler. Onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve cariyelerine karşı müstesna, bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar. Kim helal sınırını aşarak bundan ötesine geçmek isterse, işte öyleleri haddini aşmış olanlardır. O müminler ki, Allah'a ve kullara karşı olan emanet ve mesuliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Onlar namazlarını devamlı olarak, vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte onlar, varislerin ta kendisidir. Onlar, Firdevs cennetine varis olurlar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Andolsun ki biz insanı çamurun özünden yarattık. Sonra onu sağlam ve korunmuş olan anne rahmine bir damla su olarak yerleştirdik. Sonra o su damlasını pıhtılaşmış bir kan olarak yarattık. O pıhtılaşmış kanı bir parça et olarak yarattık. O et parçasını kemikler olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah'ın şanı ne yücedir? Sonra siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde üst üste yedi gök yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Gökten de bir ölçüyle ihtiyacınıza yetecek kadar su indirdik ve onu yeryüzünde muhafaza ettik. Onu yok etmeye de biz elbette kadiriz. O suyla sizin için hurmalıklar ve üzüm bağları inşa ettik. Onların içinde sizin için pek çok meyveler vardır ki onlardan yersiniz. Bir de aslı tur Sina'dan çıkan zeytin ağacını bitirdik ki, o ağaçtan hem yağ çıkar, hem de yiyenler için meyvesi bir katık olur. Ehli hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Sizin için onlarda daha pek çok faydalar vardır. Ayrıca etlerinden de yersiniz. Karada onların üzerine, denizde de gemilere bindirilirsiniz. Andolsun ki, biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O, ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur, ona karşı gelmekten korkmuyor musunuz? Kavminin ileri gelen kafirleri ise, bu da ancak sizin gibi bir beşerdir dediler. Size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Allah peygamber göndermek isteseydi, her halde melekleri gönderirdi. Biz gelip geçmiş atalarımız arasında, böyle bir şey işitmedik. Bu, olsa olsa cinnet getirmiş bir adamdır. Belli bir zamana kadar onu gözetleyin bakalım. Nuh, ey Rabbim dedi, onların beni yalanlamasına karşı bana yardım et. Biz de Nuh'a, nezaretimiz altında ve talimimizle gemiyi yap diye vahyettik. Emrimiz gelip, fırın kızıştığında, her hayvandan birer çift ve helak olmaya hak kazanmış olanlar dışındaki aileni gemiye al. İnkarlarıyla kendilerine zulmetmiş olanlar hakkında da bana müracaatta bulunma. Onlar boğulmaya durlar. Sen ve beraberindekiler gemiye bindiğinizde, bizi o zalimler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim! Beni hayır ve bereketli bol bir yere indir. Misafir ağırlayanların en hayırlısı sensin. Şüphesiz bunda nice ibretler vardır. Biz insanları her zaman imtihan ederiz. Sonra da onların ardından başka bir nesil ortaya çıkardık. Onlara da kendi içlerinden bir peygamber gönderdik. O da dedi ki, Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Kavminin ileri gelenlerinden, dünya hayatında kendilerini refah içinde yaşattığımız halde, ahiret gününe kavuşmayı yalanlayan kafirler dediler ki: Bu da ancak sizin gibi bir beşerdir. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. Eğer sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, işte o zaman hüsrana düşersiniz. O size. Ölüp de toprak olduktan ve kemik yığını haline geldikten sonra tekrar diriltilip kabirden çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! Size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Bizim için ancak dünya hayatı vardır. Yaşarız, ölürüz. Bir daha da diriltilmeyiz. O, Allah adına yalan uyduran adamdan başka bir şey değildir. Biz de ona inanacak değiliz. Peygamber, Ey Rabbim! Onların yalanlamasına karşı bana yardım et, dedi. Allah buyurdu ki, az bir zaman sonra onlar pişman olacaklardır, derken o korkunç ses onları kıs kıvrak yakaladı da onları sel süprüntüsüne çevirdik. Uzak olsun Allah'ın rahmetinden o zalimler güruhu. Sonra da onların ardından başka nesiller yarattık. Hiçbir millet... Ecelini ne öne alabilir, ne de geri bırakabilir. Sonra peygamberlerimizi ardı ardına gönderdik. Her ne zaman bir ümmete peygamberi geldiyse, onu yalanladılar. Biz de onları peş peşe helak ettik ve hikayelerini dillere destan ettik. Uzak olsun Allah'ın rahmetinden o imansızlar güruhu. Sonra Musa ile kardeşi Harun'u, Ayetlerimiz ve apaçık bir mucizeyle Firavun ve adamlarına gönderdik. Onlar ise iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar büyüklük taslayan bir topluluktu. Kavimleri bize tapmakta olan bizim gibi şu iki beşere mi iman edeceğiz dediler. Musa ile Harun'u yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Andolsun ki Hidayete ersinler diye biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik. Meryem oğlu İsa ile annesini de biz bir mucize yaptık ve onları akarsulu düz bir tepede barındırdık. Ey peygamberler! Helal ve temiz nimetlerden yiyin ve salih ameller işleyin. Muhakkak ki yaptığınız her şeyi ben hakkıyla bilirim. İşte bütün bu peygamberlerin getirdikleri din tek bir dindir ki, o da sizin dininiz olan İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim, o halde yalnız benden korkun. Fakat insanlar tevhid dininde ihtilafa düşerek, parça parça oldular ki, her bir topluluk, kendi diniyle övünüp durur. Sen de onları helaklerine kadar, gafletleri içinde bırak gitsin. Onlara verdiğimiz mal ve evlatla, onların hayırlarına koştuğumuzu mu sanıyorlar? Asla! Fakat onlar, bu nimetlerle, kendilerini azaba yaklaştırdığımızın, farkında bile değillerdir. O kimseler ki, Rablerinin korkusundan ürperirler. Onlar, Rablerinin ayetlerine iman etmekte sebat gösterirler. Onlar, Rablerine asla ortak koşmazlar. Onlar verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekleri korkusuyla kalpleri ürpererek verirler. İşte onlar hayırlı işlerde yarışanlar ve bu yolda önde gidenlerdir. Biz kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmayız. Bizim katımızda herkesin yaptığını doğru olarak bildiren bir kitap vardır ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Fakat onların kalpleri bundan gafildir. Onların daha başka kötülükleri de vardır ki, işleyip dururlar. Nihayet, biz onların refah içinde yüzenlerini, azapla yakaladığımızda, feryada başlayıverirler. Bugün boşuna feryat etmeyin, bizden hiçbir yardım göremezsiniz. Size, ayetlerimiz okunuyordu da, siz sırt çeviriyordunuz. Ona karşı büyüklük taslayarak, geceleri toplanıp, Kur'an aleyhinde hezeyanlarda bulunuyordunuz. Kur'an'ı hiç düşünmezler mi? Yoksa onlara daha önceki atalarına gelmemiş olan bir bilgi geldi de onun için mi inkar ediyorlar? Veya onlar peygamberlerini tanımıyorlar, onun doğruluğunu ve güzel ahlakını bilmiyorlar mı ki onu inkar ediyorlar? Veya ona delilik mi isnat ediyorlar? Halbuki o hakkı getirmiştir lakin onların çoğu haktan nefret ederler. Eğer hak onların keyiflerine tabi olsaydı, gökler ve yer ve içindekiler hep fesada uğrardı. Aslında biz onlara şeref verecek olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Yoksa davetine karşılık sen onlardan ücret mi istiyorsun? Halbuki Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ve o en hayırlı rızık vericidir. Aslında sen, onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete iman etmeyenlerse, yoldan sapmışlardır. Onlara merhamet edip de, başlarındaki sıkıntıyı giderecek olsak, yine onlar azgınlıklarında inat eder, bocalayıp dururlar. Yemin olsun, biz onları evvelce de musibetlerle yakaladık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler, hâlâ da O'na yalvarmazlar. Nihayet, üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, ümitsizlik içinde şaşıp kalırlar. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yaratıp yeryüzüne yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Hayatı veren de, ölümü veren de odur. Gece ile gündüzü değiştirmek de onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Fakat onlar evvelkilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki, ölüp de toprak olduktan ve kemik yığını haline geldikten sonra mı diriltileceğiz? Andolsun ki bize de, atalarımıza da evvelce böyle şeyler vaat olunmuştu. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzü ve içindekiler kimindir? Biliyorsanız söyleyin. Diyecekler ki, Allah'ındır. De ki, öyleyse hiç düşünmez misiniz? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Diyecekler ki, hepsi Allah'ındır. De ki, öyleyse... Ondan başkasına ibadet etmekten korkmaz mısınız? De ki, her şeyin mülkü ve tasarrufu elinde olan, her şeyi koruyup kollayan ve korunmaya muhtaç olmayan kimdir, biliyorsanız söyleyin. Diyecekler ki, hepsi Allah'ındır. De ki, öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? Doğrusu biz onlara hakkı getirdik. Onlarsa hiç şüphesiz yalancılardır. Allah hiçbir evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve birbirlerini alt etmeye çalışırlardı. Allah onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Görünen ve görünmeyen alemleri o bilir. O onların ortak koştukları şeylerden pek yücedir. De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaad olunan azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma ya Rabbi. Muhakkak ki biz, onlara vaad ettiğimiz azabı sana göstermeye kadiriz. Sen onların kötülüklerini en güzel hasletlerle, şirk ve inkarlarını en güzel tevhid delilleriyle defet. Onların yakıştırdıklarını biz daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da ya Rabbi sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında ey Rabbim der beni dünyaya döndür. Ta ki geride bıraktığım dünyada güzel bir amel işleyeyim. Heyhat onun bu söylediği boş bir sözden ibarettir. Arkalarındaysa diriltilecekleri güne kadar geri dönmelerine mani bir engel vardır. Sura üfürüldüğünde, o günün dehşetinden aralarında ne bir nesep bağı kalır, ne de birbirinin halini sorabilirler. O gün kimin mizanı ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimin mizanı hafif gelirse, onlar da kendilerini hüsrana düşürmüş veya cehennemde ebedi kalacak olanlardır. Ateş, onların yüzlerini yakıp, dudaklarını kavurur ve orada dişleri meydana çıkmış halde kalırlar. Onlara, ayetlerin size okunduğunda, onları yalanlıyordunuz değil mi?'' denir. Onlar, ''Ey Rabbimiz'' derler, ''Nefsimizin arzuları bize galip geldi. Biz de bir sapıklar güruhu olup çıktık. Bizi cehennemden çıkar.'' Eğer bir daha eski halimize dönersek, muhakkak zalimler oluruz. Allah, sesinizi kesin, buyurur. Bir daha da bana bir şey söylemeyin. Kullarımdan bir topluluk vardı ki, sana iman ettik, ey Rabbimiz, sen de bizim günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, diye niyaz ederlerdi. Sizse onları alaya alırdınız. Öyle ki, bu eğlenmeniz size beni unutturdu ve onlara hep gülüp durdunuz. Ben de sabretmelerine karşılık bugün onları mükafatlandırdım. Muhakkak ki onlar selamet ve saadete erenlerin ta kendisidir. Allah onlara yeryüzünde kaç sene kalmıştınız buyurur. Derler ki ya bir gün veya daha az bir zaman kaldık. Onun hesabını tutan meleklere sor. Allah Allah gerçekten pek az bir zaman kaldınız buyurur. Keşke bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Mülkün hakiki sahibi olan Allah ne yücedir. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O hayır ve bereket hazinesi olan arşın Rabbidir. Buna dair hiçbir delili olmadığı halde, Allah'la beraber başka bir ilaha tapan kimsenin hesabı Rabbinin katındadır. Kafirler asla kurtuluşa ermezler. De ki, ey Rabbim bağışla ve merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Nur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir ki, düşünüp öğüt alasınız diye, onda size apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadınla, zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara acımanız, sizi Allah'ın hükümlerini tatbik etmekten alıkoymasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadını da, zina eden veya müşrik bir erkekten başkası nikah altına alamaz. Böyle bir evlilik, müminlere haram kılınmıştır. Hür ve iffetli kadınlara zina isnat eden, Sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen değnek vurun ve onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. İşte onlar, yoldan çıkmışların ta kendisidir. Ancak bundan sonra tevbe ederek ıslah olanlar müstesnadır. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kendi hanımlarına zina isnat eden, ancak kendisinden başka şahidi bulunmayan kimse ise, doğru söylediğine dair Allah adına yemin ederek dört defa şahitlik eder. Beşinci ise eğer yalan söylüyorsa, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister. Kadının Allah adına yemin ederek, kocasının yalan söylediğine dair dört defa şahitlik etmesi, ve beşinci şahitliğinde, eğer kocası doğru söylüyorsa, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını istemesi, onun hakkındaki cezayı kaldırır. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı ve Allah tevveleri kabul edici ve her hükmünü hikmetle verici olmasaydı, haliniz ne olurdu? İftirayı atanlar, ikinizden bir zümredir. Bunu sizin için bir şer saymayın. Aslında bu sizin için hayırdır. Böyle imtihanlar sizin sevaba erişmeniz için birer vesile teşkil eder. İftira atanlardan her birinin o günahtan kazandığı bir hisse vardır. Onlardan günahın büyüğünü üzerine alan kimse için ise pek büyük bir azap vardır. O iftirayı işittiğinizde mümin erkeklerin, ve mü'min kadınların kendileri hakkında hayır düşündükleri gibi, mü'min kardeşleri hakkında da hayır düşünerek, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iftirayı ispat etmek için dört şahit getirmeli değiller miydi? Madem ki şahit getirmediler, o halde Allah katında onlar yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız şey yüzünden size pek büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz, o iftirayı dilden dile naklediyor ve hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınıza alıp söylüyor, bunu da basit bir iş sanıyordunuz. Halbuki o, Allah katında pek büyük bir günahtır.'' Onu işittiğinizde, bunu söylemek bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha böyle bir günaha asla dönmemenizi öğüt veriyor. Ayetlerini de Allah size böylece açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapandır. İman edenler arasında, Çirkin söz ve hareketlerin yayılmasından hoşlananlar için dünyada da, ahirette de pek acı bir azap vardır. Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve pek merhametli olmasaydı, helak olup giderdiniz. Ey iman edenler! Şeytanın izini takip etmeyin. Kim şeytanın izini takip ederse, bilsin ki o çirkin ve kötü şeylere teşvik eder. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, hiçbiriniz hayatı boyunca günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah, dilediği kulunu temize çıkarır. Allah, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.'' Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar da, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara, bir daha bağışta bulunmamak hususunda yemin etmesinler. Affetsinler ve müsamaha göstersinler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kötülüğü aklından bile geçirmeyen, İffetli mümin kadınlara iftira edenler, muhakkak ki dünyada da, ahirette de lanetlenmişlerdir. Onlar için pek büyük bir azap da vardır. O gün onların dilleri, elleri ve ayakları, onların işlediklerini anlatıp, aleyhlerinde şahitlik edecektir. Allah, hak ettikleri cezayı o gün onlara tam olarak verecek, onlar da Allah'ın apaçık hak olduğunu ve hak ve adaletle hükmettiğini bileceklerdir. Kötü kadınlar, kötü erkekler için. Kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler için. Temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. O temiz kadın ve erkekler, iftiracıların yakıştırdıkları şeyden uzaktır. Onlar için günahlarından bağışlanma, ve cennette bol rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, sahiplerinden izin alıp, onlara selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki, güzelce düşünüp, öğüt alırsınız. Orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilmedikçe oraya girmeyin. Size dönün denirse, geri dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Yaptıklarınızı Allah hakkıyla bilir. Meskun olmayıp, umumun menfaatine açık binalara girmenizde ise size bir günah yoktur. Açığa vurduğunuzu da, gizlediğinizi de Allah hakkıyla bilir. Mü'minlere söyle! Gözlerini haramdan sakınsınlar. Namuslarını da korusunlar. Bu onların temizliği için daha uygundur. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını da korusunlar. Zinetlerini ise, görünmesi zaruri olan kısımlar müstesna, açığa vurmasınlar. Başörtülerini de yakalarının üzerini kapatacak şekilde iyice örtsünler. Kocalarından, babalarından kocalarının babalarından oğullarından kocalarının oğullarından kardeşlerinden kardeşlerinin oğullarından kız kardeşlerinin oğullarından mümin kadınlardan cariyelerden cinsi iktidarı olmayan hizmetçilerinden ve şehvet çağına gelmemiş çocuklardan başkasına zinet yerlerini göstermesinler gizledikleri zinetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hepiniz Allah'a tevve edin. Ey müminler! Ta ki kurtuluşa eresiniz. İçinizden bekar olanları ve köle ve cariyelerinizden dindar olanlarını evlendirin. Onlar fakir iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. Evlenmeye imkan bulamayanlar da Allah onları lütfuyla zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Kölelerinizden bir bedel karşılığında hürriyetlerine kavuşturmak isteyenlerle, eğer onlarda bir hayır görüyorsanız, anlaşma yapın. Allah'ın size ihsan ettiği maldan onlara da verin. İffetli kalmak isteyen cariyelerinizi de dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Zorlananlar içinse muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden evvel geçmiş kavimlerden ibretli kıssalar ve takva sahipleri için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali bir lamba yuvası gibidir ki, onda bir kandil vardır. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki, ne doğuya, ne de batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Onun yakıtı, kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek kabiliyettedir. O, nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna kavuşturur. İnsanlara da Allah böyle misaller verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. O nur Allah'ın yüceltilmesini emir buyurduğu evlerde ışık verir ki o evlerde Allah'ın adı zikredilir. Ve insanlar sabah akşam o evlerde Allah'ı tesbih ederler. Onlar öyle kimselerdir ki ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazlarını dosdoğru kılmaktan ve zekatlarını vermekten onlar alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten dönüvereceği bir günden korkarlar. Ta ki, Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfuyla daha da fazlasını versin. Allah, dilediği kulunu hesapsız şekilde rızıklandırır. İnkar edenlerin işledikleri ise engin bir çöldeki serap gibidir ki susayan kimse onu su zanneder. Yaklaştığındaysa hiçbir şey bulamaz. Üstelik amelinin yanında Allah'ın kudretini bulur ve Allah onun hesabını tas tamam verir. Gerçekten Allah çok çabuk hesap görendir. Yahut onların amelleri derin bir denizin karanlıklarına benzer ki, o denizi üst üste dalgalar kaplamış, dalgaları da bulutlar örtmüştür. Karanlıklar birbiri üstüne öylesine bastırmıştır ki, elini uzatsa onu dahi göremez olur. İşte Allah'ın nur vermediği kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Görmedin mi ki, Göklerde ve yerde olanlar Ve kanat vuran kuşlar Allah'ı tesbih eder Onların hepsi ibadetini de bilir Tesbihini de Allah ise onların işlediklerini hakkıyla bilir Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır Dönüşte Allah'adır Görmedin mi ki Allah buluttan dilediği yere sevk eder Sonra onları birleştirir ve üst üste yığar. Sonra da onun arasından yağmur tanelerinin süzüldüğünü görürsün. Gökteki dağ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir ki onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısıysa neredeyse gözleri alıverir. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Şüphesiz ki bunda gören gözler için bir ibret vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir çeşit sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Allah'ın kudreti muhakkak ki her şeye yeter. Andolsun ki biz, her şeyi apaçık bildiren ayetler indirdik. Allah, dilediğini dosdoğru bir yola iletir. Onlar, Allah'a ve Rasûlü'ne iman ve itaat ettik derler. Sonra da, bu sözlerinin ardından, içlerinden bir topluluk, Allah ve Rasûlü'nden yüz çevirir. Aslında onlar, mümin değillerdir. Aralarında hüküm vermek için, Allah'a ve Rasûlü'ne çağırdıkları zaman, Onlardan bir topluluk bundan kaçını verir. Kendileri haklı olduğu zamansa, peygamberin vereceği hükme razı olarak ona gelirler. Onların kalplerinde nifak hastalığı mı var? Veya Resulullah'ın hak peygamber olduğundan şüphe mi ediyorlar? Yoksa Allah ve Resulünün onlara haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Doğrusu onlar zalimlerin ta kendileridir. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne çağırdıkları zaman müminlerin sözleri ise ancak işittik ve emrine uyduk demekten ibarettir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve onun emir ve yasaklarına karşı gelmekten çekinirse işte onlar selamet ve saadete kavuşanların ta kendileridir. Sen emredecek olursan elbette seninle beraber cihada çıkarız diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki boşuna yemin etmeyin. Sizin nasıl itaat ettiğiniz bellidir. Muhakkak ki Allah sizin yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. De ki Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, onun vazifesi tebliğ etmekten, sizin vazifeniz de itaat etmekten ibarettir. Ona uyarsanız, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamberlere düşen de, apaçık bildirmekten başka bir şey değildir. Sizden iman edip güzel işler yapanlara, Allah vaat etmiştir ki, Kendilerinden önceki müminleri nasıl kafirlerin yerine getirdiyse, onları da şimdiki kafirlerin yerine yeryüzünde hakim kılacak, onlar için razı olduğu İslam dinini onların kalplerinde sağlamlaştıracak ve korkularını emniyete çevirecektir. Ta ki hiçbir şeyi ortak koşmaksızın bana ibadet etsinler. Kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki rahmete erişesiniz. Kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıp da onun azabından kurtulacaklar sanma. Onların varacakları yer ateştir. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Ey iman edenler! Köle ve cariyeleriniz ve sizden olup da henüz bülüv çağına ermemiş çocuklarınız yanınıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazı öncesi, öğle vakti elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazı sonrası sizin için üç mahrem vakittir. Bu vakitlerin haricinde yanınıza izinsiz girmelerinde ne size, ne de onlara bir günah yoktur. Çünkü onlar, sizin yanınıza sık sık girmek zorunda kalırlar. Siz de birbirinizi sıkça dolaşırsınız. Ayetlerini Allah size böyle açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapandır. Çocuklarınız, bülü uçağına erdiklerinde, kendilerinden önceki büyüklerin izin istemeleri gibi, bu üç vaktin dışında da yanınıza girmek için izin istesinler. Ayetlerini Allah size böyle açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapandır. Evlenecek çağı geride bırakmış yaşlı kadınların, zinet mahallerini göstermemek şartıyla evde giydikleri elbiselerle dışarı çıkmalarında bir günah yoktur. Fakat bundan sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah ise her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Amaların, topalların ve hastaların sizinle beraber yemek yemesinde bir mahzur yoktur. Sizin kendi evlerinizde, babalarınızın evinde, annelerinizin evinde, kardeşlerinizin evinde, kız kardeşlerinizin evinde, amcalarınızın evinde, halalarınızın evinde, dayılarınızın evinde... Teyzelerinizin evinde veya anahtarları size emanet edilen evlerde yahut sadık dostlarınızın evinde gerek toplu olarak gerekse ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde evde bulunanlara Allah tarafından hoş ve mübarek bir sağlık dileği olmak üzere selam verin. Düşünüp anlayasınız diye ayetlerini Allah size böyle açıklıyor. Müminler Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Müslümanları ilgilendiren mühim bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman, peygamberden izin almaksızın oradan ayrılmazlar. Senden izin isteyenler, Allah'a ve Resulüne iman etmiş olanlardır. Bir takım işleri için senden izin isteyenlerden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Peygamberi birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Sizden birinizi siper ederek Resulullah'ın huzurundan sıvışanları şüphesiz Allah bilir. Onun sünnetine muhalefet edenler başlarına bir bela gelmesinden yahut pek acı bir azabın kendilerine erişmesinden sakınsınlar. İyi bilin ki Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizin içinde bulunduğunuz hali şüphesiz O bilir. O'nun huzuruna döndürüldükleri gün, herkese ne yaptığını O haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şanı ne yücedir O'nun ki, kıyamete kadar bütün insanlar ve cinler için bir sakındırıcı olsun diye kuluna furkanı indirmiştir. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O evlat edinmemiştir. Mülkünde bir ortağı da yoktur. Her şeyi O yaratmış ve her yarattığına bir ölçü ve nizam vererek O'nun kaderini tayin etmiştir. Onlar ise Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o ilahlar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar kendilerinden ne bir zararı uzaklaştırabilir, ne de kendi kendilerine bir faydaları dokunur. Onların ne öldürmeye güçleri yeter, ne hayat vermeye, ne de ölüleri diriltip kabirlerinden kaldırmaya. İnkar edenler, bu Kur'an, onun uydurduğu bir yalandan ibarettir. Başka bir topluluk da, ona yardım etmiştir, dediler. Onlar, bu sözleriyle bir zulüm ve iftirada bulunmuşlardır. Onlar, bu geçmiş kavimlerin masallarıdır ki, başkasına yazdırmıştır ve ezberlemesi için sabah akşam ona okunuyor, dediler. De ki, onu... Göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen Allah indirmiştir. Muhakkak ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Dediler ki, bu nasıl bir peygamber ki bizim gibi yiyip içiyor, çarşıda gezip alışveriş yapıyor, kendisiyle beraber olup da onu tasdik eden ve bizi Allah'ın azabıyla korkutan bir meleğin ona indirilmesi gerekmez miydi? Yahut, ona gökten bir hazine indirilip de, geçimini ondan temin etse, veya bir bahçesi bulunsaydı da, ondan yiyip dursaydı ya, o zalimler, siz ancak büyülenmiş bir insanın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Senin hakkında neler yakıştırıyorlar, ve bir daha yollarını bulamayacak şekilde, sapıtıp gidiyorlar. Şanı ne yücedir onun ki, eğer dilerse sana onların söylediklerinden daha hayırlısını, altından ırmaklar akan bahçeleri verir ve senin için köşkler yaratır. Aslında onlar kıyameti inkar ediyorlar. Kıyameti inkar edenlere ise biz alevli bir ateş hazırladık. Cehennemin onları daha uzaktan görür görmez öfkeden gürlediğini o kafirler işitirler.'' elleri boyunlarına bağlı olarak, cehennemin en dar bir yerine atıldıkları zaman, yetiş ey helakimiz diye feryat ederler. Bugün bir helaki değil, pek çok helakleri beraber isteyin. Çünkü çeşit çeşit azaplara birden uğratılacaksınız ve feryatlarınıza da cevap verilmeyecek. De ki, böyle bir akıbet mi daha hayırlıdır? Yoksa takva sahiplerine vaat edilen, Ebedi cennet mi? O cennet, onlar için bir mükafat ve varılacak yerdir. Orada onların istedikleri her şey vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinden istenecek bir vaattir. Onları ve Allah'tan başka taptıklarını huzurunda topladığı gün, Allah sorar, ''Şu kullarımı saptıran siz misiniz?'' Yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Onlar, seni her türlü kusurdan tenzih ederiz derler. Senden başka dostlar edinip, onları kendimize taptırmak bize yakışmaz. Sen onları ve atalarını nimetler içinde yaşattın. Nihayet onlar seni anmayı unuttular ve helake hak etmiş bir topluluk olup çıktılar. İşte ey müşrikler, sizin söylediklerinizi kendi taptıklarınız böylece yalanlamıştır. Artık ne azabı kendinizden geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de taptıklarınızdan bir yardım görebilirsiniz. Sizden kim Allah'a ortak koşarak zulmederse, ona pek büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin hepsi de yiyip ve pazarda dolaşıp alışveriş eden kimselerdi. Biz sizi, çeşitli nimet mertebelerine eriştirmek suretiyle birbiriniz için imtihan vesilesi kıldık. Sabredecek misiniz? Rabbin ise her şeyi hakkıyla görendir.